Hem insanın kaderin mahkumu olduğunu düşünmek bizi birçok çıkmazlara sokar. Şöyle ki, eğer insan kaderin mahkumu olsaydı, hırsız kaderinde olduğu için çalacak, katil kaderinde olduğu için öldürecekti. Bu ise teklif ve mesuliyeti ortadan kaldıracağından, Allah kullarına zulmetmiş olacaktı. Halbuki insan, ayağına taş bağlanıp denize atılan ve sonra da kurtul denilen bir canlı değildir. Ben kaderin mahkumuyum diyerek işlediği günahı kadere yıkmaya çalışan insan, aslında bu sözde çok büyük bir cürüm işlemekte ve sonsuz adaletin sahibi olan Allah'a zulüm isnat etmektedir. Halbuki Allah adil mutlaktır ve zulümden münezzehtir.